Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa fala mudilla wa man yudlil wa ashhadu an la ilaha la sharika ve şahidü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kur'andan öğrendiğimiz mesajlardan bir tanesi şudur. Biz dünyada imtihan içindeyiz. Bizim asıl yurdumuz dünya değil ve burada da kalıcı değiliz. Rabbimize "Elestü bi Rabbikum?" sorusuna "Kâlû balâ" diye cevap verdiğimizden dolayı ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediği gibi bilak hiss semizim Rabbimizsin. Bundan dolayı dünyaya değil miyiz? Ve bakın dünyada kim olursak olalım, hangi mertebedeki insan olursa olalım, ister Müslüman olalım, ister müşrik olalım, hiç fark etmez. Dünya hayatında imtihan bitmeyecek. Böyle bir tasavvuru olan insan her gün veyahut her sene bir musibet geldiğinde çok daha büyük depresyonun içine girecektir. Rabbimiz mesela iman ehline bunu bambaşka bir şekilde öğretiyor. Diyor ki: "Acaba insanlar ey bırakılacak, 'Amel' diyoruz ve onlar iftelenmiyor." İnsanlar iman ettik diye onları bırakacağımızı ve onları imtihan etmeyeceğimizi mi zannettiler? Hayır öyle değil. İnanın Allah'ın istemiş olduğu şekilde la ilahe illallah dedikten sonra imtihanlar hayatlarımıza daha o zaman yeni başlamadı mı? Bakın hepimiz kendi hayatımızda birazcık geçmiş zamana tefekkür edelim. Müşrik iken, cahiliyede iken hani ne kadar masiyet, ne kadar günah işliyorsaydık kimsenin umurunda değildi. Aa, sakal koydun, Allah'ın dinini yaşamaya başladın. Direkt senin en yakınında olup masiyetlerine, günahlarına, haramlarına karışmayan insanlar, en yakın bildiğin insanlar düşmanların olmadı mı? Gerçekten dünya hayatı ahi imtihan yeridir. Bakın dünyada neyi elde etsek bile. Hani herkesin kendisine göre hedefleri vardır. İşte mesela bir ev kendisine hedef olarak görür. Onu elde etmek için çabalar. Senelerini verir. Belki ömrünü verir. Tamam. Bir araba olabilir. Arabanın modelini yükseltmek için senelerini verir, ömrünü verir. Sadece bir araba elde etmek için. Veyahut başka insanlarda mesela bir eştir. Bir eş sever, onu elde etmek için senelerini verir. Ya, belki çocuktur veyahut başka bir şeydir. İnanın hangisini elde ederse etsin, sonuçta hayatının boşuna gittiğini insan anlıyor. Hani önüne neyi katmış olursa olsun, ahiretten hariç, neyi elde ederse etsin, hepsinin aslında boş olduğunu ve bu dünyada kalacağını insanoğlu anlıyor. Ama genelde şöyle oluyor. Anladığı zaman da iş işten çoktan geçmiş oluyor. Allah muhafaza buyursun. Bakın, Rabbimiz güzel bir ayet bize öğretiyor. Şimdi Ramazan ayı, Kur'an ayı. Kur'an'dan bir ayet üzerine tefekkür edelim inşallah. Hayır, belki bu şekilde bu ayetin üzerine şimdiye kadar tefekkür etmedik. استعيذ بالله وَذَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ dunya الدُّنْيَا كَمَا اِنْ اَنْزَلْنَاهُ Rabbimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam üzerinden diyor ki onlara... Dünya hayatının misalini göster. Neye benzetiyor Rabbimiz dünya hayatını? İyi dinleyin. O dünya hayatı ki gökten indirdiğimiz su gibidir. Bakın Allah subhanahu ve teala dünya hayatını suya benzetiyor. Neden? Şimdi bunun üzerine Allah'ın izniyle bir tefekkür edelim. Şimdi bu kitabın Kur'an'ın ilk muhatabı Kureyş değil mi? Kureyş değil mi? Çölde yaşayan bir kavim. Doğru mu? Abi çölün sıcağında su ne demek ki? Hiçbir hükmü yok. Bakın bir 60 derecede, 70 derecede çölün ortasında suyun bir hükmü var mı? Yok. Hiçbir şey. Kureyş aslında bu ayetleri çok iyi anladı. Anladıklarından dolayı düşman oldular. İnanın bizim kavmimiz Kur'an'ı anlamış olsaydı var ya kendisini İslam'a falan nispet etmezlerdi. Kur'an'a inandığını da söylemezlerdi. Anlamadıklarından dolayı kendilerini nispet ediyorlar. Bakın dünyada ne kadar kalırsak kalalım. Şimdi Allah subhanahu ve teala dünya hayatını suya benzetti. Diyelim ki 60 senelik bir ömrümüz olsun. 70 olsun. 170 olsun. Hani Nuh aleyhisselam kadar binden fazla olsun. Ebediyet karşısında nasıl bir hükmü var ki? Hiçbir hükmü yok öyle değil mi? Yani şimdi bakın ahiret hayatı diyoruz ki halidine fîhâ ebede. Ebediyete kadar orada kalacaklar. Kardeşim bin sene değil. Bir milyon sene değil. Bir trilyon sene değil. Zaman olarak sonsuzluğu olan bir mekanın yanında dünya hayatındaki 60 sene nedir ki? Bir damla su gibi. Bundan dolayı Allah subhanahu wa ta'ala benzetiyor. Bakın bu konuda aklı başında olan, akıllı olan bir Müslüman ebedi hayatını var ya bir damla su misali olan dünya için tehlikeye atmasın. Bakın bir örnek üzerinden gideyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi en sevdiğiniz yemeği bir tasavvur edin. Şimdi Herkesin çok sevdiği bir yemek vardır. Doğru mu? İlk lokmasını yediğinizi düşünün. Çok güzel değil mi? Ama aynı yemekten iki kiloya eziyet. Bak en sevdiğin şey ne olursa olsun dünyada bile eziyet oluyor. Mesela yemekten hariç şöyle bakalım. Mesela bak abi yavrusunu kucağına almış. Çocuklarımız çok büyük rahmet değil mi dünyada? Allah için hepimizin burnundan getirdikleri anlar olmuyor mu? Allah için soruyorum. Oluyor değil mi? Böyle yani. Tamam Bak en çok sevdiğin şeyler bile dünya hayatında eziyet olabiliyor subhanallah. Ama vallahi ahirette öyle olmayacak. Rabbim bizi cennet ehlinden eylesin. Amin. E cennete girebilirsek öyle olmayacak. Allahu ekber. Bakın dünya hayatının ne kadar az olduğunu ahirete kıyasla. Birkaç tane ayetini öğrenmeye çalışalım. Rabbim diyor ki: İnne jazaytuhumul yevme bima sabru annahum humul faizun. Bakın Rabbimiz diyor ki Müslümanlar hakkında sabretmelerine karşılık. Şimdi sabır ne zaman olur? Musibet tansor olur değil mi? Bak demek ki bak bu Müslümanlar musibet görmüş. Allah az önce de imtihan etmiş. İmtihanlara karşısız sabretmelerine karşılık bugün onları mükafatlandıracağım diyor Rabbimiz. Rabbim bizi onlardan eylesin. Tamam? Ha? Bakın ondan sonra diyor ki humul faizun. Şüphesiz ki onlar ahiret kazançlı olanların ta kendileridir. Ondan sonra diyor ki: "Kale kem le bistum fil ardı adada sinin?" Şimdi bakın birbirlerine soruyorlar. Dünya hayatıyla alakalı. Dedi ki Allah subhanahu wa ta'ala soracak. Yer yüzünde kaç sene kaldınız? Size nasıl cevap verirler? Bakın kendimizi o kadar yırttığımız, o kadar çabaladığımız, kalbimize bazen uyku girmeyecek kadar kendimizi heba ettiğimiz dünya hakkında bakın. İnşallah Müslüman olarak ölsek şöyle diyeceğiz. Kalu, dediler ki, lebitna يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمًا Ya bin gün kaldık. Hayır hayır bir gün bile değil. Bir günün birazı kaldık. Subhanallah. Fes'elil ad-din. Saymış olanlara sor bakalım. Bir gün yahut bir günün bir parçası. Bu dünya için Allah subhanahu ve teala'nın suya benzettiği dünya için kendimizi heba ediyoruz. Ama ahiret için amellerimize baktığımızda eksik olduğumuzu görüyoruz subhanallah. Ondan sonra bakın. Rabbimiz diyecek ki قَالَ "In لَبِثُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Şayet bilmiş olsaydınız çok az bir süre kaldınız. Bu da Allah'ın sözü ha. Çok az bir süre kaldınız. Ve tekrar edelim. Ebedi hayata karşılık 60 sene Allah için abi. 70 sene ki? Yani aklı başında olan bir insan 70 sene zevki için ebediyetini baki ebediyetini ateşe atma tehlikesiyle karşı karşıya kalır mı? Subhanallah. Bakın ondan sonra Allah subhanahu wa ta'ala müthiş bir ayetle bu meseleyi bağlayacak. Şimdi ister 10 sene olsun, ister 50 sene olsun, ister 70 sene olsun, ister 100 sene olsun. Bakın başta dediğimiz gibi biz Rabbimizi tevhid etmek için yaratıldık. Başıboş gezmek için değil. Keyif yapmak için değil. hoşumuza gittiği şekilde yaşamak için değil. Bakın Rabbimiz bu ayetin bağlamına şöyle bağlayacak. أَفَحَسِبْدُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا Siz zannettiniz mi ki biz sizi boşu boşuna yarattık? Sadece öylesine yarattık? Ve ennakum ileynâ lâ turcâun. Bezannettiniz mi ki siz bize döndürülmeyeceksiniz? Vallahi Rabbim bizi boşuna yaratmadı ve biz Rabbimize geri döneceğiz. Peki a kardeşim üzerine tekrar tefekkür edelim. Rabbim dünya hayatını neden suya benzetti? Bunun üzerine tefekkür edelim. Hikmetlerinden Allahu a'lem. Rabbim en iyisini bilir. Bir tanesi şudur. Su Hiçbir zaman aynı hal üzerine kalmaz. Daimen değişir. Su daimen değişir. Dünya hayatı da öyle. Bak küçüklüğü zamanındaki, gençlik zamanındaki, ondan sonra olgunluk zamanındaki etrafımızdaki dünya zaten bizim kendimiz için bile değişmiyor mu? Mesela genelde konuşmalar şöyle değil mi? 10 sene önce her şey çok başkaydı. 15 sene önce her şey çok iyiydi. Şu kadar zaman sene önce şöyleydi. Bakın su nasıl hiçbir zaman aynı kalmadığı gibi dünya hayatı da hiçbir zaman aynı kalmıyor kardeşim. Bundan dolayı Allah subhanahu ve teala ona benzetmiştir. Mesela su üzerinden örnek verelim. Normal derecede sıvıdır değil mi? Eksinin altına düştüğünde buz oluyor. Aynı su ha bak aynı madde. Maddesi bile değişmiyor. Ondan sonra bir de kaynat. Buhar oluyor. Nasıl ahi halden hala dönüyorsa Aynı kalbimizin halden hale döndüğü gibi dünya hali de öyledir. Hiçbir zaman aynı kalmıyor. Bazen Allah subhanahu ve teala rızıkla imtihan ediyor. Bazen darlıkla imtihan ediyor. Bazen çocuklarla imtihan ediyor. Ama daimen şunu farkındayız. Hep bir imtihan içindeyiz. Müslüman bunu farkında olması lazım. Bazı alimler de şöyle demiş. Allah subhanahu ve teala neden suya benzetti? Çünkü su daimen akıp gider değil mi? Akhir dünya hali de aynı öyledir. Fani değildir fani değildir. Ölüm meleği bize geldiğimizde şunun farkına varacağız. İnşallah o gün pişman olmayız ha. Allah Azze ve Celle Müslüman olarak bizim canımızı alsın. Amin. Bakın ölüm meleği geldiğinde şunu anlayacağız. Şuradaki bir gün ya da bir günün bir parçası aslında çok da değerli değilmiş. Allah Subhanahu ve Taala dünyaya bir sivrisineğin kanadı kadar değer veriyor mu? Vermiyor değil mi? Peki o zaman biz Müslüman olarak değer verebilir miyiz bu kadar? Bakın şunu kabul etmemiz lazım. En büyük imtihanlarımızdan bir tanesi şu an bizim dünyadır. Dünya malıdır. Biz bunu kabul etmemiz lazım. Allah subhanahu ve Taala bizleri ıslah eylesin. Bakın bu kadar boş olmasına rağmen, bir gün olmasına rağmen, bir günün bir parçası olmasına rağmen, geçecek olmasına rağmen çok seviyoruz öyle değil mi dünya hayatını? Subhanallah. Öyle Allah'u ekber. Bakın Rabbimiz ne diyor bu konuyla alakalı? <Sessizlik> Rabbimiz diyor ki hayır asla siz acil olanı seviyorsunuz. Yani dünya hayatını seviyorsunuz. Ve tezerûne l-âkhirah. Ve ahireti unutuyorsunuz. Şimdi bakın Rabbimiz bizi şu yüzlerden eylesin. İlk gelenler. Rabbimiz diyor ki vucuhuy yevme izin nadirah. O gün yüzler olacak. Parıl diyacaklar. Neden? İlâ rabbiha nâzirah. Çünkü onlar Rab'lerine bakacaklar. Bu Müslüman içindir. Allah subhanahu wa ta'ala şirk koşana, küfürle ölene ahi, kendisini, cemalini, yüzünü göstermeyecektir. Rabbim kendini görenlerden bizi eylesin. Amin. Ama ahi bak, bu ayetler siz acele olanı seviyorsunuz ve ahireti de unutuyorsunuz demeden sonrası gelmesi bizi düşündürmesi lazım. Bu bizi düşündürmesi lazım. Ondan sonra Rabbim bizi bunlardan eylemesin, bir de öbür taraf var. Dünyaya ahi dalmış gitmiş, Rabbini tevhid etmemiş... Kişiler için Rabbimiz diyor ki وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَهُ O gün bazı yüzler asık olacaktır. Rabbimiz onların yüzünü parıldırmayacak. Ahi Müslümanlar da yaptığı gibi. Subhanallah. Neden? تَذُنُّ اَيُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَهُ Çünkü belini kıracak azabın kendisine ne yapacağını o gün bilecektir o yüzler. Bakın daha azap başlamadan önce bazı insanlar, bazıki yüz burada insanları temsil ediyor. Kendisiyle ne yapılacağını çok iyi bilecek. Rabbim canımızı Müslüman olarak alsın. Allah Allah. Bazı alimler de şöyle söylemiş. Her kim olursa olsun fark etmez. İster sultan ol, ister avam ol. Kim suya atlarsa illa ıslanır. Dünya hayatı böyledir. Hiçbir insan dünyaya gelmez ki illa bir tane imtihan onu bulmasın. İlla bir tane sıkıntı onun başına gelmesin. İlla bir tane sıkıntıyı çekmeden Allah onu canına almasın. Sen suya zıpladığında kuru kalabilir misin? O zaman dünyada da musibetsiz, imtihansız kalamaz. Bazı alimler böyle bağlamış Subhanallah. Ve ahi bu öyle bir şeydir ki bakın. ister Müslüman olsun ister müşrik olsun fark etmez. Allah Subhanahu ve Taala herkesi imtihan ediyor Subhanallah. Tamam. Ama aradaki fark nedir? Rabbim Müslümanları ne için imtihan eder? Seviyeleri artsın diye. Müşrikleri ilk etapta niye imtihan eder? Akılları başlarına gelsin, Rabbilerini tevhid etsin diye. Ama bakın, Müslümanlarla müşriklerin imtihanlarına bakın. Müslümanların imtihanları daimen daha ağırdır. Daimen daha ağırdır. Neden? İmana göre imtihan. Eğer başımızda çok büyük imtihanlar varsa, bu şu demektir kardeş. Allah subhanahu ve teala bizi unutmadı. Rabbim bizi unutmadı demektir abi. Ama... Keyfimize göre yaşıyorsak, Allah muhafaza görsün, bu da tam tersi anlamına gelebilir. Ve manalardan bazılarını da bazı alimlerine şöyle vermiştir. Rabbimiz dünya hayatını niye suya benzetti? Şundan dolayı. Su, gerektiği kadar kullanılırsa çok faydalıdır. Hatta olmazsa olmazdır. Ama gerektiğinden fazla kullanırsan ne olur? Helak eder. Mesela bir kaktus üzerinden deneyin. Mesela kaktus ağacı subhanallah. Rabbim öyle yaratmış ki çok az su ile yaşayabiliyor. Onun başına çok fazla su dök. Ne olur? Sürür değil mi? Dünya hayatı da Müslüman için böyledir. Bakın benim bir hocamın bir tabiri vardı. O bu konuyu çok güzel bir cümlede anlatıyordu. Dedi ki kardeşim bak burada olmayacak. Burada olacak. Dünya hayatını böyle anlatıyor. Ama gerçekten bu konuda kendilerimizi hesaba çekmemiz lazım. Sabah kalktığımızda ilk aklımıza gelen ticaretimiz mi? Namaza durduğumuzda Allahu Ekber dedikten sonra acaba şeytan aklımıza, ticaretimize nasıl daha iyi yapacağımızı mı getiriyor? Akşam yatmadan önce sonraki günün ödemeleri mi aklımıza geliyor? Yani bütün fikirlerimiz dünya üzerinden mi? O zaman bu neyin alametidir biliyor musunuz? Dünya bizi işgal etmiş. Allah muhafaza o zaman belki de ahireti unutmuş olan insanların sınıfında olabiliriz. Allah muhafaza buyursun. Bakın olacak... Ama bizi işgal edecek seviyede olmayacak. Dünyaya günümüzün yüzde doksanını verip de Allah'ın dinine sadece yüzde birini veriyorsak bu bizi düşündürmesi lazım. Bakın şunu küçümsemeyelim. Bu konuda hiç kimse, bakın hiç kimse kendi nefsini de temize çıkarmasın. Bu da şimdi tam tersi. Ya mal bana hiçbir şey yapmaz. Ben yoldan kaymam. Ahi sakın. Sakın böyle bir şey kalbimize bile gelmesin. Neden biliyor musunuz? Allah imtihan edecek. Bakın Allah... İmtihan eder. Neden? Çünkü Rabbimiz kendisi bize diyor ki... Zuyyine nasi, hubbu şahevat. İnsanların şehvetlerine hoş gelen şeyler onlara süslü kılındı. Allah subhanahu ve teala süslü kıldı. Bakın biz topraktan yaratılmadık mı? Yaratıldık değil mi? Ondan dolayı çekiyor abi. Bak hepimizi çekiyor. Hiçbir insan diyemez beni çekemez. Anlatabildim mi? Ondan dolayı bu konuda hiç kimse ama hiç kimse kendisini garantide görmesin. Peki dünya noktasında güzel bir ticaret yapmak istiyorsak Rabbimizle ne yapmamız gerekiyor? Rabbimizle güzel bir ticareti nasıl yapacağız? Daha yeni okuduk. Bakın farzda okuduk. Rabbimiz dedi ki bize Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ey iman edenler هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْج۪يكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ Ze elim olan bir azaptan kurtaracak bir ticaret size tavsiye edeyim mi? تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُ Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz. Ve tucahidûne fî sebîlillâhi bi'envâlikum ve enfusikum. Ve mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Zâlike hayrun in kuntum te'aleme. Bu daha hayırlıdır eğer bilirsiniz. Rabbimiz de güzel bir ticaret yapmak istiyor muyuz? O zaman kalbimizi işgal edecek dünya meselelerinden bir tövbe etmemiz lazım. Ondan sonra hiçbir şüphe gerektirmeyecek bir iman sahibi olmamız lazım. Ondan sonra mallarımızla başlayarak her şeyimizi Allah yolunda feda etmemiz lazım. Eğer bunu yaparsak Allah'ın izniyle güzel bir ticaret Rabbimizle yapmış olur. Çünkü neden? Bu reçeteyi senin Rabbin sana söylüyor. Allah subhanahu ve Taala sözünden döner mi? Haşa. İnna Allahe la yukliful mi'ad. Allah hiçbir zaman sözünden dönmez. Peki bu konuda bir anahtar cümle daha söyleyelim. Ondan sonra Allah'ın izniyle bitirelim. Eğer bu gibi konulardaki dünya bizim musibetlerden sadece bir tanesidir. Bakın bu bizim tek sorunumuz değil. Bizim dünya kadar sorunumuz var. Dünya onlardan bir tanesidir. Bu gibi sorunlar kalbimizi işgal etmeye başladığında Rabbimizi hatırlamamız lazım. Bakın hiçbir Müslüman günahsız değildir. Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kabre gittiğinde masumiyeti yanına götürdü. Sahabe dahil hepimizin günahları var. Günahlar bizi işgal etmeye başladığında tövbe edip Rabbimize geri dönmemiz lazım. Eğer bunu başarabilirsek Allah'ın izniyle, Rabbimin izniyle cennete gidebiliriz. Rabbim canımızı Müslüman olarak alsın. Rabbim bizi cennet ehlinden kılsın. Rabbim kıyamet gününde kendi yüzüne bakan yüzlerden bize eylesin. Allahümme amin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ah ah, ah, ah.